Euzubillahime minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ves-salatu vesselamü ala Resulillah. Amma ba'd. Evet değerli kardeşlerim, inşallah bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızın ismi Usulü's-Sunne. -us İmam Ahmed bin Hanbel'in Usulü's-Sunne -us adlı eserine inşallah devam ediyoruz. Geçen dersimizde sizlerle beraber kadere iman ve o kadere imanın mertebelerine değinmiştik. Sahih hadisler ışığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize haber verdiği iman esaslarına, kaderin hususuna ve kaderin mertebelerine iman etmek gerektiğini değerli kardeşlerim işlemiştik. Yanı sıra Allahu Teala'nın kıyamet gününde müminlere görüleceğini haber vermiştik ki bu konu hadislerle sabit ve buna iman ettiğimizi hatırlatmıştık. Allah nasip ederse bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. O sohbetimizde İmam Ahmed bin Hanbel bize değerli kardeşlerim ehl-i sünnet ve cemaat inancına mensup olan bir müminin sahih hadisler ışığında iman etmesi gereken hususlar olduğunu belirtiyordu. Yani bizi ehl-i bidatten ayıran en belirgin özellik sahih bir hadisle iman etmemiz gereken bir konu ortaya konulmuşsa biz iman ediyorduk. Yani Allah Resulü'nden gelen haberi tasdik ediyorduk. Ama ehli bidat, ehli delalet dediğimiz fırkalar ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini doğrulamıyor. Akıllarıyla ve mantıklarıyla bu hadisleri reddediyorlardı. Biz bunun da üzerinde durmuştuk. İnşallah bu dersimizde göreceğiz. İmam Ahmet bin Hanbel, ehli sünnet ve cemaat akidesine mensup olan bir müminin bilmesi gereken temel şartlardan birine değinecek. Temel kurallardan bir kuralı bize hatırlatacak. Ehli sünnet ve cemaati diğer fırkalardan ayıran belirgin bir özelliği yine bize gösterecek. Sapık fırkaların gittiği yolun ne kadar batıl olduğunu bize duyuracak. kısaca ehli sünnet ve cemaatın kimliğini bu dersimizde bu sohbetimizde değerli kardeşlerim ortaya koyacak. Yanı sıra bir müminin kendisine sahih bir hadis geldiği zaman sahih hadisin etrafında asla tereddüt etmeden, şüphe duymadan, ceden göstermeden, kavgaya girmeden iman etmesi gerektiğini söyleyecek. Yani ben kısacası iki cümleyle özetleyeceğim bakın bugünkü sohbetimizi. Bizi Allah Resulünden gelen haberler, sahih hadisle geldiği müddetçe biz onların Kavga etmeden, yani hadis etrafında tartışmadan, kavga etmeden, ceden etmeden ne yapacağız doğrulayacağız. Ama ehl bidat böyle değil. Mu'tezile olsun ve bunların dışındaki tüm sapık fırkalar Allah Resulü'nden gelen hadislere itibar etmediklerinden dolayı iman esaslarıyla alakalı mevzulara iman etmiyorlar. Akılları ve mantıkları bunları değerli kardeşlerim reddediyordu. Şimdi bugünkü dersimiz inşallah şöyle bir metinle başlayacağız. İnşallah وَاَلَّا يُخَاسِمَ أَحَدًا Ehli sünnete mensup bir mü'min yazıyoruz. Bunu parantez içinde yazalım. Ehli sünnete mensup olan bir mü'min Ehli sünnete mensup olan bir mü'min Sahih hadisler etrafında sahih hadisler etrafında parantezi kapattık. Asıl metne geliyoruz. Kimseyle kavga etmez. Ve enna yukhasime ahada Kimseyle kavga etmez. Ve la yunazirahu münazara etmez ve enna yukhasima ahadan ve la yunazirahu ve la yataallemel cidale cedeli öğrenmez ve enna yukhasima ahadan ve la yunazirahu ve la yataallemel cidale kimseyle kavga etmez münazara etmez cedeli öğrenmez. İmam Ahmet bin Hanbel'in metni bu. Yazdık mı kardeşler? Burada İmam Ahmet bin Hanbel Müslümana yakışan tavrı ortaya koyuyor. İmam Ahmet bin Hanbel sahih hadis geldiği zaman bir müminin ortaya koyması gereken tavrı belirliyor. Allah'a Resulüne iman eden bir müminin kendisine sahih bir hadis geldiğinde kaderle alakalı olsun. Allahu Teala'nın kıyamette görülmesi meselesi olsun. Ve Allahu Teala'nın arşa istiva etmesi meselesi olsun. Allahu Teala'nın nuzulu meselesi olsun. Kısacası Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı tüm meselelerde sahih hadisle bunlar ispat olunuyorsa İmam Ahmed bin Hanbel bize bir yol gösteriyor. 1400 yıl önceden bu yolu bize öğretiyor. Ne yapması gerekiyor diyor bakınız. Bu mümin bu konularda, bu sayı hadisler etrafında kavga etmez. Yani tartışmaz. Bunun etrafında münazara etmez. Aynı zamanda cidel de öğrenmez, cedenleşmeye de yönelmez. Bir mümin kendisine yakışan tavrını bu güzel metinde görmelidir. Ehli bidatın yaptığı gibi veya hadis inkarcılarının yaptığı gibi Kur'an bize yeter diyenlerin yaptığı gibi yapmaz. Çünkü onlar kendilerine böyle bir hadis ulaştığında bu hadisleri reddederler. Neden reddederler? Akıllarına, mantıklarına yapmadığını ileri sürerler. Veya bu sözler Kur'anla ile muarız iddiasında bulunurlar. Her zaman dedik, böyle bir iddia batıldır ve çürüktür ve ehl sünnet ve cemaatin asla kabul etmediği bir olgudur. Müslüman naslara teslim olur, aklına değil. Müslüman hevasına, arzularına, mantığına ve aklına değil, Kur'an ve sünnete teslim olandır. Müminin adı budur, Müslümanın adı budur. Müslüman teslim olandır. Kime? Kur'an ve sünnetten gelen naslara teslim olandır. Dolayısıyla bizim doğrularımızı, kabullenmemiz gereken iman esaslarını ne aklımız ne hava-hevamız ne arzularımız belirler. Bir akis aksine bunları Kur'an ve sünnet belirler. İmam Ahmed bin Hanbel burada bunu öğretiyor. Yani diyor mümin kendisine sahih hadisler geldiğinde iman etmesi gereken konularla alakalı bununla bu hadisle alakalı kavga etmez. Kimseyle. Örneğin ehli bidatten biri bu hadis inkar etti. Bu konuda onunla cedelleşmez, münazar etmez, tartışmaz. Biz iman ettik, Resulullah'tan geldiği gibi doğruladık. Velev ki o insan inanmasa da bir sapık yüzünden Resulullah'ın sözünü terk etmez. Bakın bu çok önemli. Bir bidatçinin yüzünden Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın emrettiğini, buyurduğunu iman etmemiz gereken esası asla terk etmez. Olar da dinde İman edilmesi gereken temel bir konuda cedelleşmek, tartışma, kavga etmek dinde şüpheler uyandırır. Diyelim ki bir kişi dini bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. Kur'an ve sünnet usullerini öğrenmedi. Akile ilmini almadı. Böyle bir Müslümanın iman etmesi gereken bir hadisin etrafında birileri tartışma, konuşma, cedelleşme ortaya koyarsa bu insanın bir anda kalbinde şüphe olur mu olmaz mı? Tereddüt olur mu olmaz mı? Her bir tereddüt ve her bir şüphe insanın kalbinde şey şüpheyi arttırdığından şeytan o kapıdan girer ve o insana iman etmesi gereken esasları iman ettirmez. Bu yüzden selefimiz kavga etmeyi dinde iman edilmesi gereken bir esası terk edip onun hususunda kavga etmeyi, tartışmayı, cedenleşmeyi asla doğru bulmamaktadır değerli kardeşlerim. Bu yüzden şeytanın amacı bizim nezdimizde sürekli, sürekli şüphe uyandırmaktır. Ehli bidatın amacı da zaten ehli sünnete tereddütleri ve şüpheleri ona empoze etmektir. Ne zaman ehli sünnet olan bir mümin bu şek ve şüphe ve tereddütlere düşerse ehli bidat zafere erdiğine inanır. Bu açıdan bir mümin olarak asla Resulullah'tan sahi bir hadis geldiği zaman bunu asla asla tartışmaya açmayacağız. Somut bir örnek verelim. Kabir azabı hak mıdır? Haktır. Hadis Müslüm'de geliyor mu? Geliyor. bir yani ebidat bugün bunu kabir azabını reddediyor. Diyor ki biz diyor kabre gittik, mezarı açtık ama bir azap görmedik. Herhangi bir o insan üzerinde alametlere şahit olmadık diyorlar. Akıllarıyla. Mantıklarıyla, gözleriyle, müşahede ettikleri bir takım hissiyatlarıyla Resulullah'tan gelen bir hadisi inkar ediyorlar. Şimdi biz bunlarla tartışacak mıyız biz bu konuyu? Ancak öğretmek amaçlı, doğruyu göstermek amaçlı, bilmeyen bir mü'mine hakikatı söylemek amaçlı tartışmamız, konuşmamız, delil vermemiz sakıncalı değil. Ama bunu toptan inkar eden bir adamla ne oturup ne konuşacağız? Ben Resulullah'ı tasdik etmeyip, doğranamayıp o sapık olan adamı, o bidat insanı mı doğrulayacağım? Buradaki somut örnekten yola çıkarak siz bunları örneklendirebilirsiniz. Ruhiyetullah dedik, Allah-u Teala'nın kıyamette görülmesi meselesi. İman ediyor muyuz? Ediyoruz. Allah kitabında onlar için daha fazla bir güzellik vardır diyor. Yine onlar ki diyor Rabbul Alemin'in yüzüne bakacaklar ve onların yüzleri ışıl ışıl olacak. Allah ayette bunu beyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz diyor. Ama bidat ne diyor? Mutezile ne diyor? Allah görünmeyecektir diyor. Şimdi ben burada bilmeyene öğretmek amaçlı ayet ve hadis söyleyebilirim. Ama bunu inkar eden böyle bir zihniyetle tartışmam doğru mudur? en Sünnet bunu yasaklıyor kardeşlerim. İmam Ahmet bin Hanbel bunu öğretiyor. Bizim doğrularımızın etrafında tartışmamız yasaktır. Kitabın ve sünnetin açıkça bu ümmetin selefinin kabul gördüğü bir konuda tartışmak yasaktır kardeşlerim. Cennet ve cehennem var mı yok mu? Vah, Kitap ve sünnet ispat ediyor mu? Ediyor. Cennete müminlerin gireceği, günahkar olanların bakın cehennemden çıkıp cennete gireceği bir meselesi var. Doğru mu değil mi? Sayın hadislerde var. Peygamber aleyhissalatü vesselam cehennemiyun denilen... Cehenneme girmiş, daha sonra kömür gibi olmuş, çıkmış da cennete girmiş bir topluluktan haber verir. Sahi bir hadistir. Ama mutezile dediğimiz akılcı bir zihniyet bunu reddediyor. Ben Resulullah'ı terk edip mutezileyi mi doğrulayacağım? Ben peygamberimden gelen sahi hadisi terk edip bu insanları mı doğrulayacağım? Ben İmam Ahmed bin Hanbel'lerim ve İmam Şafi'lerin, İmam Maliklerin, İmam Ebu Hanifelerin ve onların izinde giden bu güzel imamların, Selefon derlerinin kabul ettiği, kitaplarında, eserlerinde yazdığı ve bize iman etmemiz gerektiğini bildirdiği doğruları terk edip, bu sapıkların, bidatçilerin yolunu mu doğrulayacağım? Size sorayım. O halde İmam Ahmed bin Hanbel bize sahih hadisi inkar etmenin Resulullah'ı inkar etmek olduğunu söylüyor mu söylemiyorum mu? Bir sahih hadisi inkar etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inkar etmektir. Çünkü madem ki bir hadis sahihse bunun senedi muttasıl olarak Peygamber'e dayanmıştır ve bu hadisin ravileri de güvenilir dolayısıyla bir hadise sahih diyebilmek için bu beş temel şartı içerisinde bulundurmuştur. Bundan dolayı bu hadisi inkar eden bu hadisi reddeden insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı değerli kardeşlerim reddetmiş olur. O halde Müslüman kendisine ifade edilmiş iman esasları sahih hadisle sabit ise bunları ne yapacak? Doğrulayacak ve peygamberden bir hadis duyduğunda emenne ve saddakne iman ettik ve tasdik ettik diyeceğiz değerli kardeşlerim. Biz daha önceki derslerimizde de bunu beyan etmiştik. Dinde tartışma, bakın bu dinde tartışmayı yeniden somut bir şekilde söyleyeyim. Doğruluğu kesin olarak bize bildirilmiş, ayet hadisle iman etmemiz gerektiği söylenilmiş, bu ümmetin selefi tarafından kabul görmüş temel bir meseleyi tartışmaya açmak, değerli kardeşlerim, asla bizim menhecimiz değildi. Yeniden bir somut örnek daha verelim sünnet Kur'an'dan sonra hüccet mi değil mi hüccet bağlayıcı değil mi biz hayatımıza ibadetimize hayatımızın bütün düsturlarına hem Kur'an'la hem sünnetle bakarız ama günümüzde hadis inkarcıları ve sünnet inkarcıları çıkmış bunu reddediyorlar şimdi biz sünnetin yani etrafında şüphe oluşturanlar tartışma açanlar inkarcılık edenlerle tartışmamıza gerek var mı vallahi gerek yok ancak bir binmeyene, hakkında bilgisi olmayana, hakikati öğretmek, sünnetin ücretliğini kavratmak amaçlı konuşmak sakıncalı değildi. İmamlar, alimler bize bu konuda kapı açmıştır ama inkar eden ve onun amacı zaten senin beyninde bir takım tereddütler ve şüpheler oluşturmak olan bir insanla tartışman, cedel etmem asla doğru değildi. İşte biz burada bu gerçeği görüyoruz. İmam Ahmet bin Anbel bundan 3-4 ders önce dinde husumet, cedden ve kavganın olmadığını, yasaklandığını haber vermişti. Ama burada yeniden bizi hatırlattı. Neden? Aynı konuyu yeniden yeniden hatırlatmasının anlama gelir pekiştirmek amaçlıdır. Müslüman asla din konularında, dini meselelerde doğrulanması gereken konularda tartışmayacak doğrulama, tasdik etme, iman etme cihetine yönelecektir. Bugün birçok sapı fırkaların doğma sebebi de değerli kardeşlerim budur. Onlar da tartışmaktan bizi men eden neden dolayı tartışmayı bize yasaklıyor? Çünkü her bir tartışma kalbine üretiyor? Şüpheler, tereddütler ve şekler oluşturuyor. Bunun neticesinde insanın kalbinde şüphe ve tereddüt oluştuğunda o doğrulamış olduğu meselede bile artık o insan güvenli bir görüşü ortaya koyamamış oluyor. Şüphe ve tereddüt otomatikman onu Allah muhafaza hak yoldan, hakkın sıratı müstakim çizgisinden biliyor. Bu yüzden eğer-i sünnet vel cemaatın olsun, harici tekfirci gruplar olsun, kendini bilmeyen bir takım uçarı insanlarla olsun ve akılcı mütezileyle olsun, İman edilmesi gereken esaslarda asla tartışmaz. Doğrulanması gereken konularda asla onlarla cedele girmez. Çünkü her bir cedele ve bir kavga müminin kalbinde husumeti değerli kardeşlerim arttırır ve husumet ehli felaha ermez. Tartışma en asla ama asla felaha ermez bizim selefimiz. Bize değerli kardeşlerin bunu yasaklamıştır. Dikkat ederseniz, bu inkarcılar, muhtezile dediğimiz peygamberimizden gelen sayı hadisleri inkar edenler, yeni bir şey bulmuş gibi gündemlere gelirler. Sanki bugüne kadar bu ümmetin selefi, 1400 yıldan beri doğruları yazmasına rağmen, yanlış düşünmüşler, inancıyla çıkarlar. Örneğin, sünnetin hüccetliği Kur'an'da sabittir. Bu zındıklar topluluğu, Allah peygamberinin hadislerini reddederek, sünneti inkar ederler. Ama siz sorsanız sünneti inkar ediyor musunuz? Hayır derler. Bir hadis getirseniz bunu inkar ediyor musunuz? Hayır derler. Günümüzde biz bunu kullanamıyoruz derler. Açıktan yiğitçe sünneti inkar ettiklerini söylemezler. İşlerine gelen yerde hadisleri alırlar. İşlerine gelen yerde hadisleri inkar edenler. Dolayısıyla bu ümmetin asli değerlerini inkar edenler zındıklar topluluğudur. Bu ümmetin selefi bin küsür yıldan beri bize bu doğruları söylemişti. Bu ümmetin selefi neyle ıslah olmuşsa, bu ümmetin sonu da o şekilde ıslah olacaktır. Bu ümmetin ilki neyle ıslah oldu? Kur'an ve sünnet ve sahabe topluluğuna uymakla. Yani sahabenin anlayışıyla bu ümmet ıslah oldu. Kimde? Bu asrımızda bu din ve iman esaslarını ve iman meselelerini veya ameli bir takım meseleleri Resulullah'tan, ashabından almazsa onlar da ıslah olmayacak. Fedaha ermeyecek kardeşlerim. Bu topluluklara dikkat edelim. Bu topluluklar son zamanlarda Müslümanların arasında yayılmaya başlamışlar. Ümmeti hakiki olan doğru mecasından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu açıdan bu sapıklara karşı güçlenmeli imanımızı, ilmimizi kuşanmamız lazım. Bakın Allah ayetinde husumet gösteren cedel ortaya koyanlardan razı olmadığını bize şöyle buyuruyor, bakınız اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِدُ الْاَلَتُ hasim. Allah çokça kavgacı kişiyi sevmez. Yani Allah kavga eden, ceder eden insanı sevmez buyurmaktadır. Yine Rabbin Alemin ayeti celidesinde şöyle buyuruyor, bakınız belhum قَوْمُنْ hasimun. Doğrusu onlar kavgacı toplumdur. Kim bunlar? İslam'a iman etmeyen kafirler ve müşrikler ve onların yolunda giden zındıklar hep böyle mücadeleci, hep kavgacı, hep husumet gösterici değerli kardeşlerim bir tavır takınırlar. Dolayısıyla Zuhru Suresinin 8. ayet bize burada örnektir. Yani biz doğrularımızın etrafında tartışmayı, cedelleşmeyi, kavga etmeyi asla ve asla yapmayacağız. Kim bunu yaparsa sünnetin ücretliğini inkar etmeye bizi yönlendirmeye kalkarsa bu insanı terk edeceğiz. Ruhiyetullah dediğimiz Allah-u Teala'nın kıyamette görülmesini inkar edeni o bidatçıyı terk edeceğiz. Veya cehennemden günahkar müminlerin çıkıp cennete gireceği meselesini inkar edeni terk edeceğiz. Kabir azabını inkar edeni terk edeceğiz. Bütün bunlar bidatçıdır. Bunlar bu ümmetin doğrularını kavrayamamışlardır. Daha da doğrusu Resulullah hakkıyla tanıyamamışlardır. Peygamber Aleyhisselam'ı tanımak, onun Emreddiğine cuma kardeşim iman etmektir. Buyurduklarını tasdik etmektir. Madem ki hadis sahihtir bu ümmetin 1400 yıldan beri kabul gördüğü doğrusunu reddetmek Allah muhafaza kişiyi zındık eder. Zındık Allah muhafaza bu dinden çıkan insanın adıdır. Buna dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını cederden uyarmıştır münazaradan ve tartışmadan sakındırmıştı. Bakınız hadis de Hasan Sahih olaraktan gelmekte i̇bn Mace ve Ahmet bin Hanbe Nusnet'te bize bunu rivayet etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir kavim kendisine doğru yol belli olduktan sonra ancak cide yani tartışmaktan dolayı sapar. Yani bir kavim kendisine doğru yol belli olduktan sonra kendisine hidayet yol sevdirildikten sonra ancak ne zaman sapar diyor Resulullah? Cedelleşmeyle, tartışmayla, kavga etmeyle. Hangi konularda? Dinin asli iman edilmesi gereken konularında cedel gösterdiği zaman bu kavim. Bu kavim sapar, doğru yoldan uzaklaşır, selefin yolundan uzak kalır ve sırat-ı müstakimi terk eder. Allah korusun. Müşriklerin Allah'ın ayetlerinde cedel ettiği ve tartıştığı gibi o yollara düşer. İkaz ediyor Resulullah. Allah'ın Resulü bizi uyarıyor kardeşlerim. Dinde iman edilmesi gereken konularda tartışma yok. Şüphe ve tereddüt etme yok. Allah ve Resulü ne demişse ona iman etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu açıkça hadis peygamberimizin cedel'i tartışmayı yasakladığını ve bir kavmin sapıtma sebeplerinden birinin de dinde tartışmaktan dolayı olduğunu haber veriyor. O halde nasların gerçekleri etrafında tartışan sapmıştır. say hadisler etrafında tartışan sapmıştır. Delavete düşmüştür. Zındıklaşmıştır. ehl sünnet bundan beridir. Selef bundan uzaktır. Selefin önderleri bunlardan bizi ikaz etmiştir. Kim bu dinin asli değerlerini terk edip, tereddüt ve şüpheler ve tartışmaların kapılarını açıyorsa, bilelim ki bu insanlar Allah Resulü'nü yalanlamakta ve bu ümmetin selefinin yolunu hakir görmektedir. Bu açıdan bu insanlara karşı tavrımız net olması lazım. Mümin, imanının gereğini ortaya koyacaktır. Biri benim sahabeme buz edecek, biri benim ayşammeme hakaret edecek, bu insan kim olursa olsun benim onun arasında bir bak kalmaz. Arkadaşlık bağlarımız, akrabalık bağlarımız, komşuluk bağlarımız veya dostluklarımız veya anne ve babadan kalan bir takım nese bağlılıklarımız Allah'ın dininin önünde değildir. Allah'ın dini her şeyin önündedir kardeşlerim. Bu konularda Allah nasip ederse bu doğruları söylememiz lazım. O halde selefin yolunu izleyeceğiz. Aklımızı ve hevamızı arzularımızı öne çıkartmayacağız. Bakınız. Begavi şerh eserinde şöyle bir söz söylüyor. Begavi şerh-ü adlı eserinde şöyle diyor kardeşlerim. Selef ve ehl-ü sünnet Allah'ın sıfatları konusunda. Nedir Allah'ın sıfatları? Evet bir kardeşim bana yardımcı olsun. Allah'ın sıfatları deyince ne anlıyoruz? Evet Yakup. Evet. Evet, güzel. Evet, Allah'ın sıfatları konusunda tartışma ve kavga etmenin yasaklığı, kelam-i dalan ve öğrenen kimseyi azarlanması hususunda ittifak etmiştir. İmam Begavi şarhusun ı eserinde bunu söylüyor. Yani kısaca ne demek istiyor? Ehl-i er Sünnet imamlar ittifak etmiştir ki Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda yani kendisine sayı hadisler ışığında Allah'ın sıfatları ve isimleri gelmesine rağmen tartışma yapan, kavga eden, ceder gösteren bir insandan uzak kalmayı emretmiştir. Ve bu ümmetin selefi ittifak etmiştir. Aynı zamanda kelam ilmine dalan ve kelamcılığı öğrenen nedir kelam ilmi? Kur'an ve sünnetin belirlediği nasları terk edip aklın ve mantığın ve hevanın hoş gördüğünü tasdik etmektir. Yani bir meselede ayet ve hadis de değil akılla meselelere bakmaktır. Felsefeyle olayları çözmektir. Mantıkla meseleleri değerlendirmektir. O açıdan kitap ve sünnetin tasdik ettiğini kelamla inkar etmek bu ümmetin selefinin yasakladığı bir husustur. Allah-u Teala Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Allah fisseme göktedir bunu iman ettik mi? Bu ümmetin selefi iman etti mi? Dört mezhep imamı iman etti mi? Çıkıyor adam diyor ki, peki diyor bu dünya yuvarlaktır diyor. Şöyle bir portakal alıyor, şu portakala bir portakala bir bak diyor. Altına üstüne, yukarısına aşağısına. E peki diyor neresinde Allah bunun? Bakın mantığa, bakın kerama, bakın aklımı öne geçirmeye. Ey miskin insan, Allah ve Resulü ne demişse iman etsen bu çok muydu? Bu zor muydu? Allah sana bunun hesabını mı soracak? Ama sen aklını mantığını peygamberinin hadisinin önüne alıyorsun ve bununla da ne yapmaya çalışıyorsun? Rabbinden gelen doğruları, Resulünden gelen haberleri, bu ümmetin selefinin öğrettiği gerçekleri aklın ve mantığınla reddediyorsun. Bu olmaz kardeşlerim. İşte bakın bu kelamcılık yerinmiştir. Bu akılcılık yerinmiştir. Yoksa akılla insanın Rabbinin ayetlerini görmesi akılla Allah'ın Resulünden gelen haberleri anlaması. Bunda bir sakınca yok. Doğruladıktan sonra, tasdikledikten sonra akıl bizim için elbette güzel bir araçtır. Ama bugün bu araç değil. Ama çaline dönmüştür. Bu yüzden birileri akılla ne yapıyorlar? Peygamberimizin hadislerini inkar ediyorlar. Bu akılla doğrulasalar bile sünnetten bazılarını ecri ererler mi? Dersimizin sonunda bunun hakkında konuşacağız. İmam Berbehari Hint asıllı er Sünnet imamlarından çok güzel bir eseri var. Onun da yine Şah Hüsnü'nün bir eseri var. Allah masif sonu onu da burada okuyacağız. O şöyle diyor bil ki zındıklık, küfür, şüphe, bidat, sapıklık, dinde şaşkınlık ancak din hakkında kelam, ceden, tartışma ve kavga olunca gerçekleşir. Yani tüm bakın zındıklığın, küfrün, fusugun, Aynı zamanda şüpheciliğin, bidatliğin, bidatkârlığın, sapıklığın ve dinde şaşkınlığın sebeplerinden birkaçını sayılıyor İmam Berberi diyor ki, keramat almak, gedem etmek, tartışmak ve kavga etmek diyor bunlara sebebiyet verir. Ümmetin selefi uyarıyor. Zaten imamların imamı İmam Ahmed bin Hanbel'in metni üzerinde konuşuyoruz. Değil mi kardeşlerim? Bu metinde açıkça görüyoruz. Allah ayetinde bakın, cedenleşme ve tartışma konusunda yine bizi ikaz ediyor. ne يُجَدُلُ فِي اَيَاتِ اللّهِ İnkar edenler, müstesna hiç kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Yani ancak Allah'ın ayetleri etrafında tartışanlar kimlerdir? Küfredenler. Yani küfredenlerin sembolüdür. Küfredenlerin alametidir. Küfredenlerin alametidir. Kendilerine bir ayet ve bir hadis geldiğinde etrafında şüpheler oluşturmak ve tartışmak. Bu açıdan mümin küfredenlerin aksine teslim olandır, iman edendir. Konumuz, hadisler ışığında kendisine iman edilmesi gereken bir konu ortaya konduğunda iman etmenin gerekliliği konusu. Sayı hadisle gelen iman konularına iman konusu. Sahih hadiste gelen iman konularını... ...reddedenin bidatçı ve zındık olduğunun konusu. İmam Ahmet bin Hanbel bize bunu öğretiyor. Rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. Allah bu ümmete... ...bu imamları... ...felah ve salah için... ...ümmetin kurtuluşu için gönderilmiştir. 1400 dört küsür sene sonra... ...bize bakın ışık olmaktadır. Bu onların hayır ve mübarek... ...bir insan olduğunun alametidir. Ama... Bugüne kadar bunları inkar edenlerin adları, sanları var mıdır? Size sorayım. İmam Ahmed bin Hanbel'i kırbaçlayanların, onu cezalayanların ve onun hakkında kötü söz söyleyenlerin adları, sanları övülmüş müdür? Hayır. Ama Ahmed bin Hanbel'in adı, İmam Ebu Hanife'nin adı, İmam Şafii'nin adı, İmam Malik'in adı övülmüştür. Sevinmiştir. Tarihe adları yazılmıştır. Bunlar bakın bu ümmetin en seçkin insanları. Artlarından, peşlerinden, izlerinden büyük imamlar gitmiştir. Büyük hanimler peşlerine takılmıştır. Ama bakın bu zındıkların peşine kim takılacaktır? Bugün hadis inkarcıları yarın 50 sene sonra öldüklerinde arkalarından kim adlarını hayırlanacaktır? Ama yine İmam Ahmed bin Hanbeli alacaklar. Yine hadis yolunda gidenleri ölecekler. Yine muhaddislerimizi sevecekler. Yine muhaddislerimizi dipnotlarda hayırlanacaklar. Ama fısıldıkların, bu hadis inkarcılarının adlarını kim ölecektir? Kim kitaplarını kutsayacaktır? Ben size sorayım. Yüz sene sonra adları kalacak mı bu insanların? İmam Bukhari kaç yıldan beri tanınıyor? İmam Müslüm, İmam Nesai, İmam İbn Maca, sayın bütün hadis önderlerimizi, muhaddislerimizi. Allah onlardan razı olsun. Sahibi sunen, sünnet kaynaklarının sahipleri hepsi hayırla anılıyor. onların adları geçiyor. İmam Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, Müslim, Bukhari. Nerede bu hadis inkarcıları? Nerede bu hadis inkarcıların adları? Nerede Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini reddedenler? Bakın muaddisler onun adını Muhammed Aleyhisselam'ın korudular. Onun hadislerini muhafaza ettiler. Ve ümmete nesilden nesile naklettiler. Allah da onların adlarını nesilden nesile makt Ama bu hadis inkarcıları böyle değil. Allah bunların adlarını ve onların izlerini gömüyor, tarihe gömüyor kardeşlerim. Rabbim bizi hadise bağlı olan müminlerden eylesin. Bunlar çok önemli. O halde buraya kadar söylediğimiz söz şu. Ehl-i Sünnet kendisine bildirilen sahih hadisler etrafında ne yapmaz? Ne yapmaz? Kavga? Etmez. Münazara? Etmez. Cedel? Öğrenmez. Yani cedele yönelmez. Allah muhafaza. Bakın bu bizim usulümüz. Yani sünnete mensup olan müminin kuralı bu. Kimliği bu. Bizim kimliğimiz budur. Haricilerle de tartışmaya gerek yok. Tekfirci gruplarla da tartışmaya gerek yok. Dinin asli konularında, müminlerin iman edilmesi gereken konularında veya hani mümine, Müslüman sıfatı verme konularında bunlar ne yapıyorlar? Müminleri tekfir ediyorlar. Kelime-i tevhid getiren bir mümini, namaz kılan bir mümini dinden çıkartıyorlar. Bunlarla bu temel konularda da cedele gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Bırakın onları kendi hallerine. Rabbim inşallah onlara doğruları gösterir. Tartışmak bunlarla da yok kardeşlerim. Anlatabildim mi? Dinin asli konularında asla cede gerekmiyor. Hemen devamında İmam Ahmed bin Hanbel bakın güzel devam ediyor. Fe innel kelam fi'l kader ve ru'yet ve'l Kur'an ve kayriha min'es sunen nakluhu yazıyoruz. Kader Kader virgül Allah'ın kıyamette görülmesi virgül Kur'an ve bunların dışında kalan kader Allah'ın kıyamette görünmesi Kur'an'la bunların dışında kalan sünnetle sabit Kader Allah'ın kıyamette görünmesi Kur'an'la bunların dışında kalan sünnetle sabit Allah'ın kıyamette görünmesi Kur'an'la bunların dışında kalan sünnetle sabit hususlarda tartışmak mekruhtur. Ve yasaktır. Yazdık mı kardeşler? Ne diyor İmam Ahmet bin Hanber rahimahullah? Kader. allah Teala'nın görülmesi. Kur'an'la bunların dışında kalan sünnetle sabit hususlarda tartışma, ceder etmek, Kavga etmek, münakaşa etmek, münazara etmek mekruhtur. Haramdır yani. Buradaki mekruh, tahrimen, haram olan boyutta mekruhtur. Yasaktır. Çünkü bunun neticesi neyi getirir? Dinde şüpheyi getirir. Dinde şüphelenme, şeytama kapı açar. Şeytama açılan kapı, Müslüman'ı sırat-ı uzaklaştırır. O halde, yani iman edilmesi gereken konular hakkında bu, Hadis bize yol gösteriyorsa ne yapacağız diyor İmam Ahmed bin Hanbel teyit ediyor, pekiştiriyor. İman edeceğiz, tartışmayacağız. Çünkü tartışmak ne diyor? Mekruh'dur. Haramdır. Yasaktır. Menhiyunun hu ondan nedirdin? Ondan saklandım diyor İmam Ahmed bin Hanbel Rahimahullah. O halde selefimiz 1400 küsür yıldan beri bize İman etmemiz gereken esasları öğretti mi, öğretmedi mi? Daha doğrusu, Kur'an ve sünnet bize iman etmemiz gereken doğruları açıktan söyledi mi, söylemedi mi? Söyledi. Ardından gelen bu ümmetin selefi o doğruları aldı mı? Aldı. Günümüze kadar bu din, sahi ellerle ve güzel sahi nakillerle günümüze kadar ulaştı mı? Ulaştı. Tüm bunlardan sonra ceder ve tartışma haramdır. Yasaktır. Şimdi Kur'an'la sabit olan, وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ O peygamber size ne verdiyse alın, sizden ne yasakladıysa ondan sakının ayetini göre göre biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini mi inkar edeceğiz? Bir zındık topluluk çıktı diye Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinin hüttetliğini mi reddedeceğiz kardeşlerim? يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْمَا اُنْزُلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Ey Resul, Rabbinden sana indirileni açıkla beyan et diyen Rabbimin emrini görmezlikten geleceğiz. Açıklama hakkı verilen Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın bu güzel vasfını inkar mı edeceğiz? Haşa kelime. Yani bir sapık adam için Allah Resulü'nün hadislerini mi reddedeceğiz? Allah muhafaza. Kardeşlerim, elhamdülillah konu çok güzel bir konu. Günümüzde tartışılan bir konu, münazar edilen bir konu bunlar. Ümmetin gençliğini ve neslini saptırdıklarından dolayı bu konu etrafında konuşmak ve dinimizi anlatmak zorundayız. Dolayısıyla selefimizin bize öğrettiği 1400 yıllık bu gerçekleri muhafaza edeceğiz. Neslimize aktaracağız ve neslimizin bu ümmetin selefi iman, etti. iman ettiği gibi iman edeceğiz Allah'ın izniyle. Bakınız, eğer bir hadis, bizim bir usulümüz var, mutavatirse, sahihse, hasense biz ne dedik? Hem iman konularında hem amel konularında bizim için hüccet midir? Hückettir, bağlayıcı mıdır? Bağlayıcıdır. Velev ki bunlar haber al ahad dediğimiz, ahad haberlerle gelseler de, bunlar siqa, güvenilir ravilerle geldiği takdirde bizim için ilim ifade eder. Biz ehl sünnet ve cemaatız. Bu bizim yolumuzdur. Kim bunu kabul etmiyorsa etmeyebilir, zorlama yok. ehl sünnet olmadığını da söylesin. ehl sünnet dışında olduğunu itiraf etsin. Bazı fırkalar böyle değildir. Hem ehl sünnet olmazlar inançlarında, amellerinde. ehl sünneti de kimseye kaptırmazlar. Böyle olmaz. Bundan dolayı bir mümin, mutavatır, sahih, hadislerle ve aynı zamanda hasen hadislerle ne yapar? Hem itikadi konularda hem ameli konularda onu hütçet bilir. Ama zayıf hadis bizim nezdimizde hütçet midir? Biz amerde bile zayıf hadisi hütçet kabul etmiyoruz değil mi? Usulen en i Sünnet ve cemaat kabul etmiyor. Kaldı ki bunu itikatta kabul edelim. Doğru mu değil mi? O halde bizim usulümüz var. Uydurma bir rivayeti, zayıf bir hadisi biz de itikatta amel etmiyoruz. Ve doğrulamıyoruz. Ama sahih olduğu zaman artı bu ümmetin selefi tarafından kabul görmüşse bunda asla tereddüt etmeden doğruluyoruz. Nuzul-i İsa Aleyhisselam var. İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın bir dönemde ineceği meselesi. Hadiste sabit Kur'an'da yok bu. Bu hadiste sabit olan bu hadis mutavatir dereceye kadar ulaşmıştır. Şimdi biz bir grup mutezile akıldı topluluk zındıklar topluluğu diyelim bunlara inkar ediyor diye biz bunca mutavatir düzeydeki hadisleri inkar mı edelim? Üstelik bu konuya Kur'an'dan açık olmasa da değerli kardeşler işaret eden ayet de bulunmaktadır. Dolayısıyla bakın somut bir örnek verdik. Nuzul İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın gelmesi kıyamete yakın hak mıdır? Haktır. Peygamber Aleyhisselam 20 küsur sahih hadiste ki imamlar bunu mutavatir derecede olduğunu nakleder ki Enver el-Keşmi'yi denilen bir hadis alimi Allah ondan razı olsun bizzat bu konuda bir müstakil eser yazmış ve İsa Aleyhisselam'ın nuzuluna dair hadisleri toplamış ve günümüze Ümmet-i Muhammed'e bunu takdim etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Bütün selef önderlerinin akide senlerinde bu gerçeği görürsünüz. Şimdi geldik. Yine güzel bir metin. Evet. Evet. La yakun sahibihu ve in asaba bi kalamih sunnete min ahli sunnete hatta yad'a el cidal ve yusallima ve yu'mina bil a'sari yazıyoruz inşallah türkçesini bir kimse sözünde sünnete isabet etse de bu kimse bu kimse sözünde sünnete isabet etse de tartışmayı terk etmedikçe henüz sünnetten sayılmaz bu konuda gelen yani parantez içinde rivayetlere diyeceğiz. Yani aslında yani anlamı rivayetler demek. Bu konuda gelen rivayetlere teslim olunur ve iman edilir. Evet. İmam Malik'in yanına bir tane mürciye akidesine mensup bir adam geliyor. Diyor ki ya imam diyor ben bir görüş ortaya koyacağım. Ve sen de bir görüş ortaya koyacaksın. Kim galip gelirse mağlup olan galip gelenin akidesine uyacak. İnancına uyacak. Ne dersin diyor. İmam Malik diyor ki peki diyor bizim dışımızda biri gelse bize galip gelse ne dersin diyor. Biz de o zaman ona uyarız diyor. Bunun üzerine İmam Malik diyor ki Ey Allah'ın kulu Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir tek dinle gönderdi hak dinle. Görüyorum ki diyor sen bir dinden başka bir dine intikal ediyorsun. Ne demek istediğim İmam Malik? Yani Allah Resulü'nün sözü varken veya onun haberleri varken sen bana gelip diyorsun benimle tartış, görüşünü ortaya koy. Neden Allah Resulü'nün sözünü ortaya koy veya Peygamber'in sözüne uyalım demiyorsun? Bu birinci nokta. İkinci nokta bu insan dini bir konuda cedelleşmek için kimin yanına geldi imam? Malik'in yanına geldi. Demin ne dedik dinde cedelleşmek Yasaktır. Çünkü dinde cedelleşmek insanı bir dinden doğru dinden başka bir dine geçirebilir. O yüzden Ömer bin Abdülaziz'in güzel bir sözü var. Ne diyor Ömer bin Abdülaziz? Dinde diyor tartışmayı garaz edinen, amaç edinen çok din değiştirir. Yani dinini tartışmak amaçlı karaz edinen, hedef edinen, amac edinen bir insan ne yapar? Çok din değiştirir. Günümüzde böyle insanlara şahidiz. İmam Malik'in yanına gelen o insan gibi veya Ömer bin Abdünaziz'in haber verdiği o insan gibi din konularında tartışmayı çok seviyor. Veya muhatabına bir konu etrafında sürekli sorular sorarak onunla tartışmak istiyoruz. İşte bu müminin Allah muhafaza doğru yoldan başka bir yola kaymasına sebebiyet verebilir değerli kardeşlerim. Bir diğer nokta İmam Malik'in bu anısından alacağımız ders. Biz yani burada örneğin bir adam geldi bize bir şey söyledi galip geldi. Bize galip gelmesine rağmen biz bir adamın yüzünden Resulullah'ın dinini mi terk edeceğiz? Doğru mu değil mi? Yani peygamberimizin bildirdiği haberleri tasdik etmeyecek miyiz? Yani mesela çıktı bir tanesi, ne dediler? Allah Resulü'nden gelen haberler sabit olmasına rağmen kader konusunu inkar ettiler. İsa Aleyhisselam'ın uzununu reddettiler. İman edilmesi gereken esas bunlar. Bize sünnetler cemaate vahhabi dediler. Bizleri kınadılar. Şimdi biz bu sapıkların sözlerinden dolayı Muhammed Aleyhisselam'ın dinini mi terk edelim? Sözünü mü terk edelim? Hadisini mi terk edelim? Selefi mi terk edelim? derlerimizi mi terk edelim kardeşlerim? İmam Malik, Rahimahullah ne güzel diyor. Görüyorum ki diyor sen bir dinden başka bir dine intikal ediyorsun. Bu insanlara bakın bir dinden başka dine intikal ediyorlar. Usulleri Selefi salih olmadığından. Akıllarına ve hevalarına yakın bir din oluşturuyorlar. Bir dinden bir dine, bir hevadan bir hevaya göç ediyorlar. Doğru değil mi? Değerli kardeşlerim, o açıdan Muaviye bin Kurra'dan sahih gelen bir rivayet var. Bak onu da güzel bir söz söylüyor. Dinde tartışmak amelleri boşa götürür. Dinde tartışmak amelleri boşa götürür. Çünkü Allah korusun insan sapıklaşır bugüne kadar yaptığı bütün hasenatları da kaybedebilir. Bu ümmetin kitapla, sünnetle sabit iman edilmesi gereken konular etrafında sayım ne yapmayacağız? Tartışmayacağız. Cederleşmeyeceğiz. Bunların kaynakları, Ad-Cürri'nin adlı eseri kardeşlerim. Deminden beri söylediğim, İmam Malik'in o anası olsun, Ömer bin Abdelaziz'in sözü olsun, Muaviye bin Kur'an'ın söylemiş olduğu söz olsun, Kaynak olarak adurini şeriatlı eseri inşallah bakıla bilinir. Siz iyi biliyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ceder yapan ashabını yarmıştır. İmam Bukhari İmam Ahmed bin Hanbel ibni Mace rivayet ediyor. Bir gün ashab-ı kiram Peygamberimizin kapısının önünde kader konusunda tartışıyor biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam evden çıkıyor buna şahit oluyor. Bunun üzerine yüzü kıpkırmızı bir nar gibi, nar gibi kızarıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size ne oluyor da Allah'ın kitabından bazı ayetleri birbirine vuruyorsunuz? Sizden önceki ümmetler bundan dolayı helak oldu diyor ve ashabını ikaz ediyordu. Demek ayetin bir ayete vurulması Peygamberimizin kabullenmediği. Hani bir ayeti delil getiriyor o da onun ardından bir ayet delil getiriyor. Biri bir ayeti delil getirirken o ayet dövürünü iptal etmeye kalkıyor. Bir hadis deli getirdiğinde o ne yapıyor aklıyla mantığıyla reddediyor. Yani doğruları akıl ve mantıkla reddeden kavimler felak oluyorlar. İman edilmesi gereken bir kader hususu var. Sahabe bunu tartışınca, cedet edince peygamber bundan memnun oluyor mu? Deselerdi ki, amenne bil kader. Biz kader iman ettik deseler, ne olacak, zor mu olacaktı ki? Bu aslında biz ümmet-i Muhammed'e bir uyarı olsun diye Rabbim tarafından bize verilmiş güzel bir örnektir. Cedeli burada ashab-ı kirama, Peygamber aleyhisselam değerli kardeşlerim açıkça ne yapıyor? Yasaklıyor. Yani <gülüyor> heva ve bidat ehli insanlar tartışmayı çok severler. İşleri güçleri tartışmak amaçları da doğru yolda olan mümini saptırmaktır. Akılları dinin her zaman önündedir. Ben size sorayım. Biz Allah'ın ecrine ve Allah'ın bize bildirdiği saadete vahiyen dediğimiz Kur'an'la sünnetle mulaşırız aklımız ve hevalarımız mı? Bakın bazı insanlar akıllarının hoş gördüğü şeylerle amel ediyorlar ve inanç ortaya koyuyorlar. Ben size sorayım akılları tasdik etse doğrulasa bunlar ecir alır mı? Asıl olan Allah ve Resulünün bildirdiği ve buyurduğu gibi doğrulamaktır. Doğru değil mi? Birçok kafirler var, müşrikler var, akıllarının doğruladığı yolda gidiyorlar. Allah onlardan razı mı? Allah onlara ecir verir mi? O halde aklım doğruladığı değil, ecir kazandıran ayet ve hadisin ortaya koyduğudur. Akıl asla ecir kazandırmaz. Hele hele peygamberden gelen bir hadis, akılla reddolunduğu zaman peygamberi yalanlamaktır. Bu nasıl olur ve ecir kazandırır? Bu insanı fuska küfre, nifaka bile taşır kardeşim. Doğru değil mi? Yani dikkat edeceğiz. Bu cederciler ümmete büyük, musibet büyük zarar. Bundan ders alacağız. Vallahi bu dersin kıymetini bilelim kardeşler. Bu anlattığımız konuların İmam Ahmet bin Hanbel'in kıymetini bilelim. Vallahi ben okudukça, öğrendikçe onlara dua, dua, dua ediyorum. Onlar duaya mustahak olan imamlar önderler. Tamam mı kardeşlerim? Bakın bu gibi insanlar tartıştıkça, cederleştikçe onları bir kenara iteceksiniz. Onlarla ciddi anlamda oturup kalkmayacaksınız. Onlara olan tavrınız... ...Rasulullah ve bu ashabı kirama hürmetendir. Onlarla oturmanız... ...onları tasdik etmeniz Allah korusun... ...Allah Resulü'nün ashabını yalanlamaktır. O halde kime hürmet duyulur? Resulullah ve ashabına ve selefe. Madem ki hürmet duymak istiyorsanız... Hürmetinizi göstermek istiyorsanız bu inkarcılarla beraber oturmayacaksınız. Yani oturmamak derken bunların sözlerini, inançlarını asla doğrulamayacaksınız. Tasdik etmeyeceksiniz. Bunlara dikkat edeceğiz. Ben ölelerini biliyorum ki kabirazamını inkar ediyor. Hadisleri inkar ediyor. Sünneti inkar ediyor. Peygamberden gelen sahih hadisleri reddediyor. Böyle insanlarla oturup kalkan insanlar biliyorum, duyuyorum. Arkadaşlık, dostluk, ayakları Bunların önüne geçebiliyor kardeşlerim. Son cümlemiz ne demişti bakınız? Ve in asaada bir kelamhi esünnete. Es Sözünde sünnete isabet etse de yazdınız siz bunu yazdınız. Yani ehni bidat. Sözünde sünnete isabet etse de el sünnetten sayılmaz. Neden? Tartışmayı terk etmediği için bu bir güzel. Çünkü tartışmaya sürekli ne yapıyor? Devam ediyor. Artı bir mümin, en yani sünnet olan bir mümin de tartışmayı terk edecek. Bakınız, ene bir daha bir meseleye bakarken ne dedik? Sünnete isabet edebiliyor. Sizce sünnete nasıl isabet edebiliyor biliyor musunuz? Aklı onu doğruladığı için sünneti doğruluyor. Yani sünnete isabet etmesi bu anlamda yeniden söylüyorum. Eğer isa sünnete isabet eder mi ki? Eder. Nasıl eder? Aklı onu doğru bulursa mantığına yatarsa ne yapar Abdurrahman kardeşim? Doğrular. Böylece sünneti isabet etmiş olur. Bunu Resulullah buyurduğu ve emrettiği için değil. Aklı aklı kabul ettiği için. Aklıyla hadis kıyas dair bahaneye çıktığı zaman Evet. Yani aklıyla kıyas etti. Söylenen sözün doğruluğunu tasdikledi. Neticede sünnete isabet etti. Ama biz öyle değiliz. Biz aklımıza bile vurmadan... ...kabir azabı haktır deriz. İsa'nın muzulu haktır deriz. Rahman olan Allah'a istiva etmiştir. Bizim aklımız, mantığımız, kelamcılığımız, felsefemiz... ...bir kenara atılmıştır. Sözü söyleyen Resulullah'tır. Ve sahih hadis de bize sabit olarak gelmiştir. Dolayısıyla biz zaten her zaman sünnete isabet ederiz. Buradaki sünnet... ...itigadi konuya isabet etme... Değil Resulullah'ın bildirdiği sayın hadisi doğrulama anlamlarına gelir. Oha tehnibiyatın öyle kendisi Resulullah sevgisinden sünnete bağlılığından sünnete isabet etmez. Aksine nasıl isabet eder sünnete? Aklı, mantığı doğruladığı için ne olur aynı kapıya çıkarlar o zaman. Sonuçta sünnete isabet etmiş olur. Yani zaten İmam Ahmed bin Hanbel'in sözü isabet etme, isabet etme en atar tutturur. O zaten tutmaz. Atar tutturmaya çalışır. Bir de bakarsın tutar. İsabet ettirmek bu anlamdadır. Yani sünnete sarılmaz. Sünnete isabet eder. Nasıl eder? Aklı evası uygun gördüğü için o sünneti doğrular. Ama bundan ecir alır mı? Alamaz kardeşlerim. Bundan ecir alamaz. Ehli bidat velem ki sünnete isabet etse de ehli bidatın kalbinde, kafasında, mantığında isabet ettirme olduğundan dolayı böyle bir acil alamaz. Amellerin kabul için üç şart var. Biri kişi muvahid olacak. İkincisi Allah rızasını gözetecek. Üçüncüsü sünnete, Kur'an ve sünnete uyacak. Kur'an ve sünnetin dediği gibi doğrulayacak. Ama o aklının dediği gibi doğrular. İmam Şatibi Seleften da razı olsun Kişi diyor, aklıyla diyor, sünneti isabet etse bundan acil olması umman beklenmez. O halde burada çok önemli büyük bir nokta yakaladı. Bana bir kardeşim açıklasın. Erdemi yani, de sünnete nasıl isabet ediyor? Neden dolayı acil edilmiyor? <gülüyor> evet, tasin. Evet. Şimdi evet. bu aklıyla evet. Sünneti haklıyla kabul ediyor. Evet. Aklıyla kabul ettiği için. O hadise mesela aynı oluyor. Evet. Al bu ile kabul ettiği için yani sahabe adına. Bu da sünnete dahil değil. Evet. Resulullah dediği için, buyurduğu için, emrettiği için tasdik etse olay nasaydı bu insan ne olurdu? Ecra ererdi. Evet. evet başka bir açıklama daha farklı. Evet Doğan hocam. Ya doğru ya hadisen için demeden bu Allah Resulundan geldi diye değil de aklına, mantığına kıyaslayalım. Bu böyledir dediği için işte onunla ecel olmaz. Evet. Yani neden, ben, için. Evet. Yani neden, niçin, neden böyle denildi? Niçin böyle dedi? Bunları sormada ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> e menne ve saddakne iman ettik ve tasdik ettikler ve böylece bize bu gelen haber Resulullah'tan sahih olduğu müddetçe biz doğruladık der. Bu insan ecle erer. Ama o insan aklına vur, mantığına vur. Zaten onun birçok aklıyla reddettiği nice nice hadisler vardır ki hem ehli bidat olmasını Allah korusun küfre düşmesine de sebebiyet verebilir. O halde değerli kardeşlerim, yani biz burada neye şahit olduk? Sünnete isabet etse de bidat bir insanın ecri eremeyeceğini, ehli bidat dairesinden çıkamayacağını, cedeli terk etmediği müddetçe bir kimsenin de ehli sünnet sayılamayacağını da söyledik. Madem ki ehli sünnet olmak istiyorsanız da cedelci olmayacaksınız, tartışmacı olmayacaksınız, kavgacı olmayacaksınız. Ve dinde husumet dediğimiz sürekli kavgacı ve tartışmacı bir boyuta inmeyeceksiniz. Yani buradaki tartışmacılık ve kavgacılık nedir? Doğru olan bir konu etrafında tartışmak yasaktır. Demin de somut örnekler verdik. Birisi kabir azabını inkar ediyor. Sen de onunla tartışıyorsun. Ona doğruyu öğretmek, ona hakkı öğretmek ayrı bir şey. Ama onunla tartışa tartışa tartışa tartışa bu hale gelmem değerli kardeşim yasaktır. İnşallah burada kalalım. Önümüzdeki dersimizde Kur'an'ın mahluk olup olmadığı, Kur'an mahluk değildir, Allah'ın kelamıdır. Dersine değineceğiz. Valla nasip ederse inşallah hayra vesile olmaya çalışacağız. Subhani kallahumme ve bihamdik eşvedü ennâ ilahe illa ente ve estağfuruka ve